Allah bizi Müslüman olarak isimlendiriyorken, neden biz kendimizi başka adlarla tanımlıyoruz? Hmm, doğrudur. Ben buna şöyle söyleyeyim. Ben bu kişiye derim ki, sen nasıl bir Müslüman mısın? Şeyh'i bir Müslüman mısın? Dürzi bir Müslüman mısın? Musayr'i bir Müslüman mısın? Beha'i bir Müslüman mısın? Eee kadiyeni bir Müslüman mısın? İsmaili bir Müslüman mısın? Şafii bir Müslüman mısın? Hanefi Müslüman. Nasıl yani? Bütün bunlar diyorlar ki biz Müslümanız. Öyle değil mi? Bütün bunlar hepsi Müslümandır. Ve ben derim ki sen bu Müslümanların içerisinde nasıl bir hangi hangi Müslümansın? Bu cevabı bana verse ben de ona cevap vereceğim. Cevapsa. Evet. şey bekliyorum tamam, işte mı? Namazda gözleri kapamanın bir sakıncası var mıdır? Gözlerimi kapattığımda, kapattığımda okuduklarıma daha iyi konsantre oluyorum ama bugün mekruh olduğunu söylediler. Bunun mekruh olduğunu söylediler. Bizde namazda takka tak takke takmanın gerekliliğini Günlük kıyafetlerimizde namaz kılmanın daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burada böyle bir, daha bir çok soru oldu. Bir Olacak soru bir şey değil. İlk birinci soru neydi? Namazda gözlerimizi He. kapamanın bir, bir sebebi var. Mı? Bu bir soru. Takka soru ayrı bir sorusu. Selam Bu evet. Ali Sattıv yani ibadetler esnasında ne sucudda ne ruku ne de namaza durduğu zaman gözlerini kapatmıyordu ve burada burada bütün dört mezheb müttefiktirler. Ve bu göz, gözün kapanması bazı tarikat ehli olan şeyhler mürütlerine işte gözleri kapatıldığı zaman daha çok huşua varılacağını dair ne yapıyorlar? Tavsiyelerde bulunuyorlar. Ama sünnette kesinlikle böyle bir şey yok. Ey sünnette ibadetler esnasında gözlerin kapandığına dair bir hadis yoktur ashab tarafından da böyle bir söz yok tabiinden, tabiinden ondan sonra hatta e, Emeviler ve Abbasiler dönemine kadar böyle bir şey yoktu dolayısıyla hakikaten ibadet esnasında ve özellikle namaz esnasında veya dua yaparken gözleri kapatmak doğru değil ve biliyorsunuz kişi namaza durduğu zaman ve vesselam diyor ki ayaktayken nereye bakması gerekiyor secde yerine bakması gerekiyor. Ve bu meseleye İmam Elbani Rahimahullah namaz kitabında çok güzel bir şekilde değindi, değinmiş. O kitabı her Müslümana tavsiye ederim. Çünkü o kitap hiçbir belli bir mezhebe göre değil. Allah Resulü ve Ashab'ın sözlerine ve fiillerine dayanarak hazırlanan bir namaz kitabıdır. Ve diyor ki kişi ayaktayken gözleri secdeye bakacak Rukua gittiği zaman yine gözleri secde yerine bakacak ondan sonra e, oturduğu zaman dahiyette şehadet parmağına bakacak aleyhissalatü vesselam kene, kene yamduru ile sebbabe diyor ve bu İmam elbani'nin yazdığı namaz kitabına müracaat edilirse emin olun birçok şey öğrenecek Tamam. Wallahu alem.